Bir zenci kadın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiş ya Resulullah, demiş herkes sana hayırlar getiriyor ben ne karnımı zor duyuruyorum müsaade edersen ben de senin mescidini süpüreyim namazdan sonra buyurmuş Hı. Efendimiz'e müsaade etmiş yani millet çıkınca mescitten çalı çırpı ne varsa toplayıp temizliyor günler geçmiş bir zaman böyle devam etmiş kadın günler geçmiş o Temizlikçi siyah kadını göremiyorum buyurmuş Aleyhisselam. Nerede o kadın? Ya Resulallah o öldü demişler. Bana nasıl haber vermezsiniz demiş. Nereye defnettiniz kadını? Filan yere defnettik demiş. Mübarek ayaklarıyla ayağa değilmiş kalkmış. Ta gömüldüğü yere kadar gidip ben bunun cenazesinde bulunmalıydım demiş. Orada yeniden cenazesini görmüş Ne yapmış Kadın. İslam ordusuna bir aylık erzak mı temin etmiş? Hastaların tedavisiyle mi meşgul olmuş? Ben hiçbir şey yapamıyorum. Mescidi süpüreyim ya Resulullah demiş. Peygamberin ayağa kalkıp mezarına gitmesini gerektirecek kadar büyük bir iş yapmış demek ki.